Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, araştırmalarda yıpranmış yosun kaplı plastiklerin deniz kaplumbağaları için çekici olan gıda benzeri bir kokuya sahip olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar deneyi 15 karete karete deniz kaplumbağası yardımıyla yaptılar. Kaplumbağalar plastiğe karides ve balık kokusuna verdikleri yoğunlukta karşılık verdiler. Biyolog Joseph Fowler bu koku tuzağı deniz kaplumbağalarının neden plastikleri yediklerine Ve plastiklere takıldıklarına dair bir açıklama olabilir dedi. Batı Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan suyun neredeyse üçte biri büyükbaş baş hayvanlara ve onları besleyen yemlerin üretimine gidiyor. Sığırlar tarafından yenen yonca, saman, mısır ve diğer mahsullerin sulanması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük su kullanımı ve anormal derecede düşük nehir akımlarının önde gelen nedeni. Araştırmacılar arazileri nadise bırakmanın sınırlı sürelerle yardımcı olabileceğini söylüyor. Doğa Derneği'nin biyolojik çeşitliliği yaşatmak, doğanın haklarını savunmak ve doğanın kültürünü taşımak amacıyla yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan Doğa Kütüphanesi 14 Mart Cumartesi günü İzmir'de açıldı. Doğa koruma alanında çalışmalar yapan araştırmacıların bu alandaki bilgi kaynaklarına ulaşabilmeleri amacıyla kurulan Doğa Kütüphanesi Seferihisar'daki Orhanlı köyünde bulunan Doğa Okulu'nun araştırma birası içerisinde 2018 yılı içinde kurulmaya başlayan Doğa kütüphanesinin içeriğine kuşlar, tehlikedeki türler, önemli doğa alanları, önemli kuş alanları ve kadim üretim havzaları başta olmak üzere biyolojik çeşitliğin korunması, doğa kültürü, doğa felsefesi, doğa okur okuryazarlığı, doğa sanatları gibi konular oluşturuyor. Türkiye ve dünyadaki bilgi kaynaklarını derleyerek araştırmacıların kullanımına sunan doğa kütüphanesinin ilk halkası Doğa Derneği arşivi ile Tansu Gürpınar, Özcan Yüksek ve Güven Eke'nin özel koleksiyonlarının dahil olmasıyla oluşturuldu. Doğa Kütüphanesi'nin kurulumu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla hayata geçti. Dileyen herkes Doğa Koruma ve Doğa Kültürü konulu bilgi kaynaklarını paylaşarak veya bağışta bulunarak Doğa Kütüphanesi'ne imecesine dahil olabiliyor. Doğa Koruma ve Doğa Kültürü üzerine çalışmalar yürütenlerin kullanımına açık olan Doğa Kütüphanesi'nde 5000'in üzerinde kaynak ve yayın var. Kütüphanede bulunan tüm kaynaklar www.dohakütüphanesi.org web adresi üzerinden Kütüphane arşivinde bulunan nadir kaynaklara dijital olarak da erişim sağlanabiliyor. Doğa Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Akın, derneğimiz 2002 yılından bu yana tehlike altındaki türler başta olmak üzere biyolojik çeşitliliği ve önemli doğa alanlarını korumak için çalışmalar yürütüyor. Bilgi tüm bu çalışmaların başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyacımız olan yegane şey." Doğa koruma alanında yapılan tüm çalışmalar, araştırmalar ve doğa kültürüyle üretilmiş bilgilerin erişilebilir olması bu yüzden çok kıymetli. Doğa kütüphanesi bu ihtiyacı karşılamak amacıyla doğamızın korunması için üretilen bilginin çoğalmasını, yaygınlaşmasını sağlamak için kuruldu. Dünyanın farklı yerlerinde doğa koruma alanında yapılmış pek çok çalışmaya ait literatür. Türkiye'de ilk doğa koruma kütüphanesi olan doğa kütüphanesi aracılığıyla araştırmacılarla buluşacak. Umuyoruz ki doğa kütüphanesi bu konuda Emek veren herkes için faydalı olur ve doğamızın korunmasına katkıda bulunur, dedi. İnsanların yeni tip koronavirüs yani Covid-19'a karşı önlem olarak kullandığı ve attığı günlük yüz maskeleri Hong Kong'un plajlarında ve su yollarında birikmeye başladı. Çevre örgütleri bu atıkların deniz ve yaban hayatı için büyük tehlike oluşturduğu uyarısında bulunuyor. Virüsünün ortaya çıktığı tarihten bu yana Hong Kong'da toplam... 132 kişiye virüs tanısı konuldu. Bu kişilerden 4'ü ise hayatını kaybetti. 7.4 milyondan oluşan şehrin çoğunluğu virüsten korunmak amaçlı tek kullanımlık yüz maskeleri takıyor. Daily Mail'de yer alan habere göre düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi gereken bu atıklar bunun yerine kırsal yaşamda veya denizde her zaman ke plastik torba ve çöp yığınlarının arasına karışıyor. Bu durumun yol açabileceği tehlikeye dikkat çeken çevre örgütleri ise Problemin yanı sıra salgın riskinden de endişe ettiklerini söylüyor. Oceans Asia çevre grubunun kurucusu Gary Stokes, Hong Kong bölgesinde bulunan ve izole konumuyla bilinen ıssız Soka adalarında 70 maske bulduğunu söyledi. Bir hafta sonra adayı yeniden ziyaretinde 30 yeni atık maske daha bulduğunu açıklayan Stokes, bu bizim için oldukça endişe verici bir durum dedi. Şehirdeki diğer sahillerde de benzer durumlar yaşandığını kaydetti. Hong Kong'da, Plastiksiz deniz grubu kurucusu Tracy Reed ise maskelerin bir tür plastik türü olan ve doğaya karışması uzun süre alan polipropilen maddesinden yapıldığını hatırlatarak insanlar kendilerini koruduklarını düşünüyor ancak bu yalnızca kendinizi korumakla alakalı değil maskeleri uygun bir şekilde atarak herkesi korumak zorundasınız bu durum çok bencilce dedi. Yeni tip koronavirüs salgını milyonlarca insanın hayatını etkilerken iklim için her hafta düzenli okul grevine çıkan ve toplu eylemler düzenleyen öğrenciler bazı ülkelerde grevlerini dijital ortama taşıyacaklarını duyurdu. İsveçli iklim aktivisti gelecek için Cumalar Hareketi'nin ilkem kaynağı Greta Thunberg sosyal medyada yaptığı paylaşımda sayılarınızı düşük ruhlarınızı yüksek tutun dedi. Cuma günleri yapılan grevlerde öğrencilerin sanal ortamdaki grevlere katılabileceğini söyleyen Thunberg. Öğrencilerden paylaşımlarını #climatestrikeonline etiketi üzerinden paylaşmalarını istedi. Ülkemizde de eylemler dijitale taşındı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esel Kanım. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulan Uygar Öz esmi.